Kardeşlerim, muazez müminler, Allah Resulü Aleyhisselamın asabı, radyallahu anhum aradu an, onlar Allah'a zevcetleden, Allah'a zevcetle onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek, onların ehli cennet olması demek. Çünkü onlar yolu, hayatı, hayatın esaslarını Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan aldılar. Aldılar hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünyadan ayrılırken onları nasıl bıraktıysa Ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'la buluşuncaya kadar Yeryüzünden ayrılıncaya kadar o hayata sadakat gösterdiler, vefa gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda, onun izinde yürüdüler. Onlardan bir tanesi Ebu Zer Radiyallahu Anh Efendimiz. Cahiz el-Beyan ve Tibyan'ından aklediyor. Diyor ki: Hazreti Osman zamanı fitne sağda solda belli vilayetlerde baş kaldırıyor. Hazreti Osman radıyallahu an yanında Ebu Zer Hazretleri var. Uzaktan doğru bir kervan onlara doğru geliyor. İnsanlar kervan beklerler. Kimine yağ getirecek, kimine tuz, kimine helva getirecek, kimine şeker getirecek, un getirecek. Onlar kervanı gördüğü zaman şehirde bir bayram havası olur. Kervan onlara doğru ilerleyince Hz. Osman radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e sorar. Ebu Zer der, şu kervanın ne taşımasını isterdin? Neyi arzulardın? İçinde buğday olsa, arpa olsa, altın taşısa, gümüş taşısa sana bunları getirse sen bunlardan hangisini arzular isterdin Ebu Zer diye Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer radıyallahu anh efendimiz der ki, Ricalen mithle Umar, Ömer gibi adamlar taşımasını isterdim o kervanların. Altınlar burada, gümüşler burada kalacak. Buğdaylar, arpalar, şekerler yenecekler, sonunda gübre olacaklar. Ama alemi İslam'ın şehirlerinde fitne baş kaldırdı. Cahiliye yeniden eski günlerine doğru ümmeti döndürüyor. İsterdim ki o kervan bize ricalen misle umar, Ömer gibi adamlar, Ömer gibi kahramanlar getirse. Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Erhamu ummeti bi ummeti Abu Bakr'in. وَاَشَدُّهُمْ ف۪ي fi اللّٰهُ umar Ümmetime en merhametli olan ümmetimin içinde Ebubekir Bekir Fakat benim ahkamım, İslam'ın ahkamı noktasında En hassas olanı Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer Radıyallahu anh Ebuzer Zer diyor ki Ben de şimdi isterdim, arzulardım ...o kervan bize Ömerleri getirse, üzerinde Ömer olsa. Kardeşlerim, fitne Hazreti Osman radıyallahu an zamanında o kadar hakim olur ki sahabeyi kışkırtır. Hazreti Osman radıyallahu an devlet başkanı onun evini kuşatırlar. Günlerce kuşatma devam eder. Hazreti Ali radıyallahu an çocuklarını Hasan'ı Hüseyin'i gönderir. Kapıda Hazreti Osman'ı bekleyin der. Fakat onlar kapıdan içeriye giremeyince Hazreti Ebubekir radıyallahu an onun oğlu Muhammed'i aldatırlar. Önlerini alırlar, arkadan dolanırlar, çatıdan doğru Hazreti Osman'ın evine girerler. Hz. Osman'ın sakallarını Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tutar. Arkada eşkıyalar, katiller var. Hz. Osman'ın evine radıyallahu anh baskın yaptılar. O halde Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i görünce, Kardeşim Ebu Bekir'in oğlu Muhammed seni kimler zehirledi? Baban Ebubekir Bekir seni 80 küsur yaşında Osman'ın sakallarını tutmuş halde görse Ebu Bekir sana ne söylerdi evladım Muhammed der. Ama geriye dönemez. Çünkü eşkıya arkadan eve girmiştir. Hazreti Osman Radıyallahu anefendimiz'in Efendimizin devri Ebu Zer'e sorar Ebu Zer der Şu kervan Medine'ye Neler getirse Ricalen misle Umar Ömer gibi adamlar Getirsin onlara ihtiyacımız var Neden Ömer gibi adamlar Hazreti Ömer Radıyallahu anefendimiz Efendimiz diyor ki Bir musibet Bir bela geldiği zaman Üç defa Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Elhamdülillah, İz lemtekun fî dini, Bu musibeti benim dinime, imanıma vermediğinden sana hamdolsun ya Rabbi der. İkinci defa hamd eder, Elhamdülillah der. Ve iz lemtekun akbara minha, Fitnelerin en büyüğünü vermediğinden sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bela gelince üç defa hamd eder. Üçüncüde buyururlardı ki, وَاِذْ as اَصَّبُرَ aleyha Ya Rabbi, bu fitneye, belaya karşı bana sabrı, metaneti verdiğinden sana hamd olsun. Yani kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu an neden Ömer gibi adamlar istiyor? Çünkü Hz. Ömer radıyallahu an fitnenin belini kıran büyük sahabi, ona bela, ona musibet geldiği zaman hamd ediyor, diyor ki, ''Elhamdülillah izlem tekun fidini. ''Ya Rabbi, bu belayı, bu musibeti benim dinime vermediğinden sana hamd olsun.'' Bir adam düşünün, namaz kılıyor, hacca giden bir adam, zekat veren bir adam, fakat aynı adamın birileri ayağını kaldırıyor, Aynı adamı bir meyhaneden çıkarken görüyorsunuz, aynı adamı elinde poşet rakı şişelerini taşırken görüyorsunuz. Aynı adamı deniz kenarında çıplak kadınlarla beraber görüyorsunuz. Aynı adamı fuhşiyatta, menihiyatta görüyorsunuz. Ömer radıyallahu an diyor ki ya Rabbi, Ömer'e belalar, Ömer'e musibetler gelirse, Ömer belalara, musibetlere dayanır, tahammül eder Allah'ım. Ama bela Ömer'in dinine, imanına gelmesin ya Rabbi. Osmanlı'da büyük alimler vardı. Onların çocuklarını, evlatlarını, nesillerini aldılar. Kasıtlı olarak ilhadi, ateist bir anlayışla yetiştirdiler. Bir kısmını onların meşhurlar, ünlüler olarak ekranlarda görüyorsunuz. Allah'la savaşıyorlar, peygamberle savaşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu an ölüm gelsin, bela gelsin, musibet gelsin. Ama Ömer'in imanına, Ömer'in Hazreti Muhammed Ali vesselama ve selam'a ittiba'sına zarar vermesini ya Rabbi diyor. Adamlar görüyorsunuz. Namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar. ''Oruç tutuyorlar, Ramazan-ı Şerif geliyor, iftar vakti sokaklar yollar boşalacak.'' Bideyi, ekmeği ellerine alacaklar. İftar sofrasına gidecekler. Fakat onlar faiz musibetine yakalanmışlar. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِۜ Allah'ın ayetine, buyruğuna kulak vermiyorlar. Hz. Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle ile savaşıyorlar. Kadınlar görüyorsunuz sokaklarda. Namaz kılıyorlar belki ama üzerlerindeki kıyafetle, üzerlerindeki dış örtüleriyle daracık bedenlerini arz eden delikanlılara, gençlere bana bakar mısın? Benim ardımdan, benim peşimden gelir misin? Kıyafetleriyle bunu söyleyen kadınlar göreceksin. Musibet, bela onun dinine, imanına gelmiş. Kur'an'a hakimin şu kadar ayetine kulak vermiyor. 80 yaşında bir ihtiyar pirifani köyünde bir bayram günü araba sesi duyuyor. Araba yanına yaklaşınca. Arabadan 25 yaşında mini etekli torunu iniyor, kahroluyor. Ya Rabbi diyor şu gözlerimi kör de 25 yaşında oğlumun okutmuş olduğu yavrusunun Zeynebinin şu halde mini etekle karşımda dolaştığını arze endam ettiğini görmeseydim Ya Rabbi diyor. Musibet dine imana gelmesin. Eğer bana gelecekse ona tahammülüm, sabrım var ya Rabbi. Eğer din ve imanıma gelmediyse ona hamdolsun Allah'ım diyor Ömer radıyallahu anh. İkinci olarak elhamdülillah. İz lem tekun ekbara minha. Musibetlerin en büyüğünü vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Hz. Ömer radıyallahu an haçtan dönerken cübbesini serer, üzerinde ellerini kaldırır kainatın sahibine. Allahumma rızukni şehadeh, beni şehadetle rızıklandır ya Rabbi. Ölümümü Hazreti Muhammed aleyhisselamın şehrinde, onun beldesinde yap. Gelir Hazreti Ömer Radıyallahu an Efendimiz'i sabah namazında Ebu Lü'lü adında bir kafir hançerler. Hazreti Ömer Radıyallahu an Abdurrahman ibn Avf'ı tutar. Mihrab onun yerine geçirir. Bu haliyle Ömer şehit olsa siz Rabbimin huzurundasınız. Namaz saflarınızı bozmayacaksınız. Onu söyler Hazreti Ömer Efendimiz'i evine kaldırırlar. Kendine gelince Abdullah ibn Abbas radıyallahu anuma'ya sorar. Abdullah der, araştır bakalım men katelini, beni kim öldürdü? Peygamberin mihrabında beni hançerleyen kim? Bak bakalım Abdullah der. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anuma çıkar. Bakar ki Hz. Ömer radıyallahu anh efendimizi hançerleyen Gülâm-ı Mughire, kölesi Ebu Lûlû adındaki kafir deyince Elhamdülillah Ömer'in şahadetini bir Müslüman elinden vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım diyordu ki büyük musibeti vermediğinden sana hamd olsun eğer müslümanın elinden olsaydı o zaman büyük bir musibet olacaktı tafir'in elinden Ömer'e şahadeti veren Allah'a hamd olsun Beş tane yavrum vardı, dördünü aldın, birini bıraktın, sana hamdolsun. İşimi kaybettim ama evim duruyor, sana hamdolsun. Musibetin büyüğünün büyüğü var diyor Ömer radıyallahu anh. Müslümana, belalara, musibetlere karşı nasıl ayakta kalabileceklerini öğretiyor. Üçüncü olarak, bana belayı verdin fakat, ''Ona karşı sabrı da öğrettiğinden, kalbime onu ilham ettiğinden sana hamdolsun Allah'ım'' der Ömer radıyallahu an, Kardeşlerim, alem İslam'a bakın. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Şimdi orada kadınlara sorsalar, Hz. Osman radıyallahu an efendimizin Ebu Zer'e sorduğu gibi, Ey kadın şu kervanlar kafileler ne getirsin diye sorsalar gözleri önünde kızı kirletilen o kadınlar en büyük musibet dinine imanına gelen iffeti 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın gözleri önünde kirletilen o kadınlara sorsalar, şu kervanlar, şu donanmalar, şu gemiler, şu uçaklar buraya neler getirsin deseler, onlar diyecekler ki, ricalen misle Umar, o kervanlar bize Ömer gibi adamlar getirsin, Ömer gibi kahramanlar getirsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın muazzez nesli, Ömer gibi mazlumların, muzdariplerin en büyük bela, en büyük musibet, en büyük fitne, namuslarına, iffetlerine gelen o kadınlara kurtuluş haberini getiren Ömerler olmak ister misiniz? Bizler o Ömer'iz ey mazlumlar, ey muzdaripler geliyoruz. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla size imdada geliyoruz demek ister misiniz? Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra O fitnenin, o belanın kapısını kırdılar En ağır belalar, musibetler Müslüman kadınlara, namusumuza, iffetimize geliyor Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e geldi bela, Kudüs'e geldi musibet Bir Müslüman kadını İran'ın mecusileri alıyorlar Ümmetin kızının ırzına 18 tane haydut bir Müslüman kadının iffetini kirletiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri Ömer olmak ister misiniz? O halde bunun yolu sabit bin Yezid radıyallahu anh diyor ki İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde ayakta duruyordum bir taraftan bana doğru bir taş geldi o taşın geldiği yöne baktım baktım ki orada Ömer var radıyallahu anh Hz Ömer buraya gel diye bana işaret etti yanına koştum buyur dedim şu iki tane adamı buraya çağır dedi o iki tane adama gittim dedim ki emirul müminin Hattaboğlu Ömer sizi istiyor Hz. Ömer Efendimiz'in yanına geldiler. Hz. Ömer radıyallahu an sordu, min eyne entuma, be adamlar siz nereden geldiniz, nerelisiniz? min ehli taif, biz taifliyiz dediler. Hz. Ömer Efendimiz de bir gazap hali buyurdular ki, eğer buralı olsaydınız size öyle bir acı tattırırdım ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde nasıl olur da onun kabrinin olduğu yerde siz sesinizi yükseltiyorsunuz? Peygamberin yanında nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Bir sefer gidiyor. Allah Resulü aleyhisselam var. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin haylaz bir devesi. Devesini oğlu Abdullah'a vermiş, oğlu Abdullah radıyallahu anhuma o deveye sahip çıkamıyor. Deve Allah Resulü aleyhisselamın devesini geçince Ömer radıyallahu an devesinden iniyor, oğlu Abdullah'ın yanına gidiyor. Abdullah diyor la yetekaddemun nebi yahadun Ömer hayatta olduğu müddetçe şu can bu bedende olduğu müddetçe Abdullah kimse Hazreti Muhammed'in önüne geçemez Abdullah diyor sahih citevene la yetekaddemun nebi yahadun Ömer olmak istiyorsan kardeşim Allah Hazret ve Celle Kur'anında buyuruyor ki: "Ya ey Yuhellediine aminu, la tu beyne yedei illahi ve Rasulihi, wa Allah'tan korkun, Allah'ın Rasulünün önüne geçmeyin. Ya ey yuhellediine amenu, le tarfagu acwateki mufawqa Sesinizi Peygamber'in sözü üzerine yükseltmeyin. Innalladine yuzdun acwatehum anda Rasulullah peygamberin sünneti, peygamberin sözünü duyduğunuz zaman susun. Ey sosyalist sus de, ey bu anlayışa sahip olanlar, Hazreti Muhammed ve Vesselam konuşurken konuşamazsın, Allah'ın sözü üzerinde, peygamberin sözü üzerinde söz olmaz olamaz de, Dışarıdan O'na saldırıyorlar, içerden adamlar var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uydurulan din diyorlar. Buhari ile, Müslimle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih hadislerini ihtiva eden kitaplarla savaşıyorlar. Onlarla harp ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Ömer olmak demek, ilimde, fikirde, davada, siyasette, şeriatta, evde, hayatın bütün noktalarında ben varsam, ayaktaysam, yürüyorsam, yaşıyorsam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemezsiniz ey zalimler diyeceksin. Müslümanız. Yalnız kalsak da ayaktayız. Ölene kadar senin yolunu bekleyeceğiz ya Resulallah. Senin nizamını, senin değerlerini, senin esaslarını hayata tatbik etmek için son nefesimize kadar bu gençler, öğrencilerin mücadeleye devam edecekler ya Resulallah. Bu yoldayız. Malımız canımız ''Nefesimiz İslam nizamına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna, onun davasına feda olsun.'' Kardeşlerim, Ebu Zer'i düşünün. Ebu Zer, radıyallahu anh, Hazreti Osman'a, ''Ricalen Misla Umar, bu kervan Ömer gibi adamlar getirsin.'' diyordu. Şimdi en büyük musibet namus ve dinlerine gelen, Ümmetin mazlum kadınları diyor ki, kervanlar bize Ömer gibi kahramanlar getirse, Ömer gibi Allah'ın nizamını yeryüzüne tatbik edecek ve bu dini koruyacak kahramanlar getirse, eğer Resulullah Aleyhisselam'ın nizamına, onun sünnetine, Hazreti Ömer Radıyallahu anh Efendimiz gibi sadakat gösterirsek, Allah Teala bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak. O Ömerler fitnenin belini kıracaklar. İslam nizamını yeniden yeryüzüne hakim alacaklar. Ne mutlu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah Resulü'nün nizamına sadakat gösterenlere ne mutlu Hazreti Ömer'in radıyallahu an yolunda yürüyen